Bismillahirrahmanirrahim Şirk, zina ve livatada bulunan manevi kir ve paslar Rabbımız Subhanahu ve Teala'nın kitabına baktığımız zaman kardeşlerim Şirk, zina ve livatanın necis ve habis olmakla damgalandığını görüyoruz. Diğer günah ve masiyetlerde böyle ise de onlarda bu damga yoktur. Rabbimiz Kur'an'da bu husustan ilgili olarak Ey iman edenler! Biliniz ki Allah'a ortak koşanlar necistir, pisliktir. diyor. Livata yani bir erkeğin diğer bir erkekle cinsi münasebette bulunması bu günahı irtika edenler hakkında Lut'a da hüküm ve hikmeti verdik ve onu habis işler yapan bir kentten kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavim idi. Onların irtika ettiği livatı hakkında Kur'an'ın beyanı bu. Bir de o habis işi irtika edenlerin ne dediklerini görelim kavminin cevabı sadece şöyle demek oldu Lut ailesini şehrinizden çıkarınız çünkü onlar bizim yaptığımız bu işten temiz kalmak isteyen kimselerdir hikmet ve rahmeti sonsuz adaleti şaşmaz yüce Allah zina edenler hakkında habis kadınlar habis erkeklere habis erkekler de habis kadınlara meyleder diyor evet kardeşlerim şirke ait habaset ve necaset iki kısımdır biri ağır ve kaba diğeri de hafiftir ağır ve kaba olanla şirki ekber büyük şirk denilir ki bu Allah'ın affetmediği bir pisliktir zira ayette de haber verildiği ve veçiyle Allah kendisine şirk koşulma günahını affetmez şirke ait pisliğin hafif olanı ise şirki askar küçük şirktir mesela yapılan bir işe azıcık riya karışması bir ameli kul için yapmak gösterişte bulunmak kul adına yemin etmek kuldan korkup kula sığınmak küçük şirk olup necaseti hafifedir aslında şirke ait necaset, necaseti ayniyedir. Yani şirk aynen ve gerçekten bir pisliktir. Rabbimizin buyurduğu gibi müşrikler pisliktir o kadar diyor. Neces aynen necis demektir. Necis ise pisliğe bulanmış şey demektir. Aslında pisliğe bulanan şey aynen necis değildir. Mesela bir elbise aslında temiz olduğu halde bir pisliğe bulaştığında ona necis denilir ki bulunan pisliğe bulaşmış olduğu anlaşılır. Fakat o elbise hakkında necis denilmez. Allah'a ortak koşanlara ise necis denilmiştir ki onların aynen necis olduğunu ifade eder. Necasetler içinde en necis olan şey şirk zulümler içinde en büyük zulüm dahi yine şirktir. Lugatta ve şeriatta neces kendisinden uzak kalınma, kendisine dokunulmak istenilmeyen ve kendisinden tiksinilen pislik demektir. Selim fıtrata sahip olanlar onları ondan şiddetle nefret ederler. Kalpleri diri olan ve hayası çok kuvvetli bulunan kimselerin ondan nefreti ise herkesten daha şiddetli olur aynen necis olan şeyler ya sadece bedene veya kalbe eza verir ya da her ikisine de eza verir aynen pis olan bir şey bazen kokusuyla fena kokusu olmasa bile kokusuyla uzaktan eza verir bazen yanına varma veya dokunmakla eza verir. Fena kokusu olmasa bile, görüntüsüyle tiksinti verenler de olur. Bazen zahiren hissedilir, bazen de sadece manen hissedilir. Şirk, zina ve livata gibi pisliklere bulanmış olan kimselerin, bedenlerinde zahiren hiçbir fena koku bulunmasa bile, kalp ve ruhlarına bir takım fena kokular, sinmiş olur kalpleri diri ve iyice paklanmış olanlar onların kalplerindeki o fena kokuları hissederler ve bundan rahatsız olurlar fena kokan bir pislikten birisinin maddeden rahatsız olduğu gibi bazen de kalpteki fena koku bedene ve bedenden ter vasıtasıyla dışa vurur her zaman ve herkeste olmamakla beraber bazen terin fena kokması bedeni ve maddi değil ruhu ve manevi olabilir bunu da herkes değil ancak kalpleri tam manasıyla diri ve temiz olan kimseler fark eder bazen de kalpteki temizlik ve iyilik bedenin iç yapısına oradan da ter vasıtasıyla dışa vurur ve gayet hoş kokar bu sebeple Allah'ın salih kullarının ve peygamberlerin terleri hoş kokulu olur aleyhissalatü vesselamın teri pek hoş kokardı kardeşlerim ümmü süleyim ve vesselamın terini toplarken aleyhissalatü vesselam kendisine ne yaptığını soruyor bakın ne diyor ey Allah'ın Resulü senin mübarek tenin güzel kokularımızın en güzel olduğu için onu şişede sakladığımız kokuya karıştırmak için topluyorum cevabını veriyor evet nefiste hasıl olan fenalıklar manevi kir ve paslar iyice kuvvetlendiği zaman beden üzerinde eseri zahir oluyor nefsi tayibe ise bunun zıttınadır bedende hoş kokular ishar eder. Dünyadaki imtihan devresi sona erdiği zaman nefis yani ruh bedenden ayrılır. Ve yeryüzündeki misk ve amberlerden daha hoş bir koku verir. Manevi kirlerle iyice kirlenmiş olan ruh da bunun aksine kardeşlerim. İyi bilelim ki şirk en büyük zulümdür en büyük kabahat en büyük kötülük olduğu için Allah azze ve celle katında en çirkin ve en çok buğz edilen bir şeydir bu sebeple o şirk cinayeti üzerine azapların en şiddetlisini hazırlamıştır dünyada ve ahirette hiçbir günahın azabı şirkin azabı kadar olamaz kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala şirkten başka hiçbir günah hakkında bağışlamayacağını bildirmemiştir deminki ayette de şirk ehlinin aynen necis olduğunu bildirmiş haremi şerife yaklaşmaktan onları men etmiş kestikleri hayvanın yenilmesini haram kılmış kadınlarının nikahlanmasını yasaklamış kendileriyle müminler arasındaki bütün iyi münasebetleri kaldırmıştır evet bunlar dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır kardeşlerim müşrikleri zat-ı ilahiyesine meleklerine peygamberlerine ve bütün müminlere düşman kılmıştır ehli iman ile onlar arasındaki barışı kaldırmış, onların canlarını ve mallarını müminlere helal eylemiştir. İsterlerse iman ve tevhid ehline, onların esir ve köle yapılmalarında geçerlik vermiştir. İşte bütün bunların sebebi, Allah'a şirk koşma günahının, Allah'ın Allah'lığının ve yarattıkları üzerindeki rububiyet hakkının inkarı mahiyetinde oluşmaktadır. Evet, şirk rububiyet hakkını inkardır. Uluhiyet azametini hiçe saymaktır. Alemlerin Rabbine suizandır. Rabbimizin buyurduğu gibi kardeşlerim. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkeklere ve kadınlara da Allah azap etsin. Kötülükler kendi başlarına gelsin diye. Zira Allah onlara kazap etmiş, onları lanetlemiş, onlara cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Görüldüğü gibi Rabbimiz azabın en şiddetlisini müşrikler için hazırlamış. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle hakkında kötü zanda bulunmuşlar ve sonunda açıkça Allah'a ortak koşmuşlar. Eğer onlar Allah Azze ve Celle hakkında iyi zanda bulunsalardı, ona ortak koşmazlar, müminler gibi Allah hakkıyla birler, hak tevhid ile tevhid ederlerdi kardeşlerim. Yüce Rabbimiz müşriklerin bu hallerine haber verdiği bir ayetinde onların Allah'ı hakkıyla takdir edemediklerini onu hak tanıyış ile tanıyamadıklarını bildirmiş bunu kitabının üç yerinde zikretmiştir. Enam 91 Haç 74 ve Rümer 67'de Allah'a uluhiyette ortaklar koşan, kendilerine ilah edindikleri putları Allah'ı sever gibi seven, onlara tapınan onların önünde eğilip secdeler eden ve onlara sığınan müşrikler alemlerin Rabbini nasıl hakkıyla bilecekler kardeşlerim? Nereden ve nasıl Allah'ı hak tanıyış ile tanıyacaklar? Böylesine yüce bir hakikat ve hasleti böylesine alçalan insanlardan nasıl bekleyebiliriz evet insanlardan kimi Allah'tan başka eş ve ortak edinir de Allah'ı sever gibi onları severler buyuruyor Rabbimiz hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı karanlıkları ve aydınlığı var etti yine de inkarcılar başkalarını Allah'a denk ve ortak tutuyorlar diyor Rabbimiz İşte bu ayetlerde müşriklerin taptıkları şeyleri ibadette sevgi ve saygıda Allah'a denk tuttuklarını bildiriyor demek ki onların tapındıkları şeyler ile Allah arasında haşa denklik ve eşitlik bulunmakta bunu iddia ediyorlar yani tapındıkları şeyleri Allah'ı severcesine sevmeleri ibadet ve tazimde onların Allah'a ortak kılmış olmalarıdır. Onlar bunun ne kadar büyük bir sapıklık olduğunu cehenneme atıldıkları zaman çok iyi bilecekler ve şöyle diyecekler Vallahi biz büyük bir sapıklık içindeydik. Ey dünyadayken kendilerine tapındığımız putlar biz sizi Allah'a denk ve eş bilmiştik. Evet. Demek ki müşrikler putlarını zatında, sıfat ve efarında Allah'a denk olarak bilmiş değillerdi. Esasında onların böyle bir iddia ve inançları da bulunmamakta. Onlar hiçbir zaman putlarının yerlerin ve göklerin yaratıcısı olduğunu geriltip ve öldürdüklerini alemde tasarruf ve tedbir ettiklerini düşünmemişlerdir onlar sadece tapınmada sevgi ve tazimde putlarını Allah'a eş ve ortak edinmişlerdir bu bakımdan putlarını Allah'a denk saymışlardır nitekim kendilerini İslam'a nispet ettikleri halde şu veya bu şekilde Allah'a ortak koşanların hali de aynen böyledir şaşılacak bir haldir ki böyleleri evliya veya şeyhlerin kabirlerine kendilerine ve ruhaniyetlerine teveccüh edip şeyhlerin kabirlerine kendilerine veya ruhaniyetlerine teveccüh edip sığınmak suretiyle İslam'ı manadaki tevhidi ihlal ettikleri halde kendilerini bu bakımdan ikaz eden İslam alimlerini Evliya ve Enbiya'yı inkar etme onlara tazim ve hürmette kusur etmekle itham ederler. Halbuki İslam alimlerinin onlara söyledikleri Kur'an'ın bu husustaki ayetlerini dile getirmek ve şöyle demekten ibarettir. Onlar da Allah'ın kulları ne kendileri ne de başkaları için bir zarar ve fayda vermeye malik değillerdir. Ölüm ve dirimde haşir ve neşirde tasarruf edemezler. Allah izin vermedikçe şefaata bile yetkileri olmaz. Tevhidi ihlal edenler için ise hiçbir kimseye şefaat izni verilmeyecektir. Ancak tevhid ehli için Allah'ın izin vermesiyle şefaat edebilirler emrin tamamı şefaatin esası sadece ve sadece Allah'a aittir velayet dahi mutlaka onundur ondan başka veli ondan başka şafi yoktur kardeşlerim gerek şirk gerek inkar Allah hakkında kötü zanda bulunmaya dayanır bu sebepledir ki tevhid ehlinin imamı olan İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine hitaben siz Allah'tan başka uydurma ilahlar mı istiyorsunuz demiştir. Keza yine o şirk koşanlara sizin alemlerin Rabbim hakkında zannınız nedir buyurmuştur. Her ne kadar ayetten zahir olan mana Allah'ın size nasıl bir muamele edeceğini zannediyorsunuz. Siz ki ona inandığınız halde, onunla beraber başka ilahlara da ibadet edip, ona ortaklar koşuyorsunuz. Akıbetinizin ne olacağını sanırsınız şeklinde ise de, bu zahir olan mananın altında, şöyle bir tehdit de bulunmaktadır. Allah'a ne kadar kötü zanda bulunuyorsunuz. Onun hakkında zannınız nedir ki, Ondan başkasına ibadet ediyorsunuz. Evet. Bu ayette böyle bir tehdit de var. Çünkü Allah'a ortak koşan kimse her halükarda Allah'a kötü zanda bulunmaktadır. Şöyle ki Müşrik ya Allah'ın alemi tedbir ve tasarrufta bazı vezir ve yardımcılara ihtiyacı bulunduğunu zannetmektedir. Yahut da Allah'ın kudretinin ancak o ortak koştuklarının kudretleriyle tamamlandığı zannında bulunmaktadır. Bunların her birinin Allah Azze ve Celle hakkında ne kadar kötü bir zan kötü bir inanış olduğu ise meydandadır. Üçüncü olarak da müşrik aradaki vasıta ve yardımcılar olmasa Allah'ın ilminin onlara ulaşamayacağını düşünmüştür. Veya arada zanneder. Bütün bunların Allah'a eksiklik ve kusur isnat etmek olduğu ise aşikardır. Onlar böyle kötü zanlara ve batıl inanışlara düşerken hiç şüphesiz kardeşlerim Allah'ın kullarıyla olan muamelesini dünya hükümdarlarından birinin idaresi altında bulunan insanlardan bazılarına olan muamele ile kıyas ederek sapmışlardır. Halbuki bir hükümdar bazen vezirlerin ve aracıların rica ve şefaatini kabile mecbur olur. Çünkü onun hükümdarlığının esası ve devamı vezir ve yardımcılarının kendisine olan yardım ve destekleriyle kaimdir bazen de onların rica ve şefaatlerini kabul etmemekle onlarla arası açılır sonunda hükümdarlığını bile kaybedebilir yani onun hükümdarlığı vezirlerinin ve yardımcılarının kendisine olan yardım ve destekleriyle ayakta durur aksa halde devrilir o onlara daima muhtaçtır. İşte bu durumdaki bir dünya hükümdarlarından birinin vezirleri ve yardımcıları ile olan münasebetini bütün eksiksiz, eksiklik ve ihtiyaçlardan beri ve münezzeh olan Allah'ın kulları ile olan muamelesinde esas almak elbette insanları neticede şirk ve küfre götürür. Nitekim götürmüşler. Allah ile kullar arasında kendisine tapılacak, sığınılacak bir sürü vasıta ve vesileler icat olunmuş. Allah'a olan ibadet, Allah'a olan tevekkül ve muhabbet, Allah'a ortak koşulan bu vasıta ve vesilelere taksim edilmek suretiyle şu veya bu şekilde şirk yolları tutulmuş. Şu veya bu şekilde Allah'a ortak koşan bir kimse Allah'a eksiklik veya acizlik isnat etmeyi asla kastetmemiş bile olsa mutlaka bu duruma düşmektedir. Çünkü şirk Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine noksanlık isnadını ilzam etmektedir. Şirk üzerine ölen bir kulu Yüce Allah'ın asla affetmediğini düşünürsek bu hususu daha iyi anlamış oluruz kardeşlerim. Aksi Allah'a şirk koşan kimse bütün kulların en behpetbahlı olmaz. Ebediyen cehenneme kalmazdı. Müşrik ne kadar kendisinin Allah'a tazimde bulunduğunu sanırsa sansın neticede Allah'a eksiklik isnat etmiş olur. Nitekim sünneti bırakıp bidata yönelen birisinin de mutlaka Hazreti Peygamber'i itham etmiş olduğu gibi. Evet. Çünkü bidat, sünnetin sıttıdır. O, her ne kadar bu bidatını işlemekle dinde daha iyi, daha faziletli bir şey yaptığını ve aleyhissalatü vesselam'ı tazimde bulunduğunu sanırsa da onun bu zannı da şüphesiz yersizdir eğer o irtikap ettiği bidatının sünnetten daha hayırlı olduğunu veya onun sünnet olduğunu bilmeyerek iddia ederse işte bu duruma düşmüş olur eğer bidatının bidat olduğunu bilerek irtikap eder ve bu bidatın sünnetten evla olduğunu iddiasında bulunursa bu takdirde hem Allah'a hem de Resulullah'a karşı çıkmış olur. Allah'a ve Resulüne eksiklik isnat eden insanlar iki sınıftır. Allah razı olsun. Allah'a ve Resulüne eksiklik isnat eden insanlar iki sınıf dedik kardeşlerim. Bunlardan biri ehli şirk, diğeri ise ehli bidattır. Mesela, ilmi kelam ehlinden olup da, Allah'ın ve resulünün kelamı lafsı deliller olup zan ifade eder. Yakın ve katiyet ifade etmez diyen bir kimsenin hali böyledir. Yüce Rabbim Müslümanlara imdat eleyip basiretler versin. Acaba Allah'ın ve resulünün kelamı ilim ifade etmez demekten daha büyük bir cüret olabilir mi kardeşlerim? Acaba hangi söz böyle bir sözden daha fazla Allah ve Resulullah'a noksanlık isnat etmiş olur. Keza teşbih benzetmek veya tecsim, cisimlendirme olur. Korkusuyla Allah'ın kemal sıfatlarını red ve inkar eden kimsenin durumu dahi böyle değil midir? Allah onların şerlerine korusun. Maksadımız bu noktada gerçekten Allah'a ve Resulullah'a eksiklik isnat edenlerin kimler olabileceği hakkında bir fikir vermek için. Elbette ki Allah ve Resulullah'ın kelamına tam bir teslimiyet ile itimat ve itibar edecekleri bir yerde şirk ve bidata kaçan insanlar Allah'a ve Resulullah'a eksiklik isnat edenlerin en büyüğüdür. Şeytan onlara öyle bir vesvese ve vehim vermiştir ki kendi batıllarını hak, eksikliklerini kemal zannetmektedirler. Evet. Kardeşlerim bu yüzdendir ki bidat daima şirkin karini yani ayrılmaz arkadaşı olmuştur. Yüce Rabbimiz de ki Rabbim, ancak kötülükleri gerek açığını gerek gizlisini günahını ve haksız yere saldırmayı hakkında hiçbir şey indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi haram kılmıştır Araf 33 evet günahkarlık ve haksızlık birbirinden ayrılmadığı gibi şirk ve bidat da birbirinden ayrılmaz. Bunlar birbirinin karinidir. Burayı anladınız mı? Ayrılmaz arkadaşı. Allah hem bizi hem ehlimizi kıyamete kadar bu ikisinden verebiliyorsun kardeşlerim günah ve isyanların hükmüne bakacak olursak günah ve isyanlar dahi manen necistir fakat mahiyetleri itibariyle ve şirke kıyasla bunlar farklıdır kardeşlerim yani bazı günah ve kötülükleri irtikap etme Allah'ın rububiyetine karşı ithamda ve kötü bir zanda bulunmuş olmayı gerektirmez bunun içindir ki Rabbımız günahlara şirk üzerine koyduğu hüküm ve cezaları koymamış. Nitekim bunların şeriattaki durumları da birbirinden farklıdır. Bilindiği gibi dinde necaseti hafife affedilmiş. Taharet mahallindeki az necasetin affedildiği gibi ve Vesselam Efendimizin dediği gibi birimiz haçeti görmeye gittiği zaman yanında üç tane taş götürsün. Onlarla taharetlensin. Suyun bulunmadığı hallerde bu kendisi için yeterli olmuştur. Evet. Keza ayağa giyilen mesterin ayakkabıların altına bulanmış bulunan az miktardaki pislik tahfedilmiş. Nitekim bu husustaki hadiste bu vardır. Keza süt emer çocuğun bevli ve daha bazı şeyler de affedilmiştir. Evet. Küçük günahlarda bazı vesilelerle affedilirken büyük günahlarda durum farklıdır kardeşlerim. Halis ve hak tevhidine hiçbir şirk şaibesi karıştırılmayan gerçek bir muahhidin nice günahları affedilirken böyle olmayanların durumu farklıdır. Allah razı olsun. Yani halis tevhid ehlinden affedilen günah ve kusurlar tevhidine şirk bulaştıranlardan da affedilecek değildir. Çünkü tevhidi üzerinde titizlik gösteren kulun Allah Azze ve Celle yanındaki yeri ve değeri başkadır. O kadar başkadır ki hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi Allah'a asla ortak koşmayan bir kul yer dolusu günahlarla Allah'ın huzuruna çıkmış olsa Allah da o kulunu yer dolusu mağfiretlen karşılayacaktır. Evet. Nitekim Yüce Rabbimizin elçisi bunu böylece Allah'ın kullarına müjdelemiş Yüce Allah buyurdu ki Ey Adem oğlu eğer sen yer dolusu günahla bana gelsen fakat hiçbir vecihiyle ve hiçbir şeyi bana ortak koşmamış olsan ben seni yer dolusu mağfiretlen karşılarım Allah'ım bizleri bağışla Allah'ım bizleri mağfiret eyle Bizleri bir an olsun nefsimize bırakma ya Rabbi elbette ki böylesine büyük bir müjdeye ve ilahi bir lütfa tevhidini eksiltmiş veya bazı şirk şaibeleriyle lekelemiş bulunan bir kimse nail olamaz kardeşlerim. Bu kelime-i ihlasın ve sureyi i ihlasın imanı ve tevhidi halis kıldığı ve bu sebepten bu ismi aldığı gibi tevhidini halis kılan ve bu sebepten halis tevhid ehli adını alan bir mümin içindir Allah'ım bizi bunlardan kıl işte böyle bir tevhid böyle bir müminin üzerinde bağışlanmamış günah bırakmaz kardeşlerim müminin bütün günahlarının affına vesile olur çünkü halis tevhidle beraber muhabbetullah ve marifetullah da bulunur aynı zamanda Allah'a tazim ondan korkma yalnız ona sığınıp ondan ümit etmek gibi günahları yıkayan imanı ve tevhidi hasletler de bulunur böyle bir müminin günahları yer dolusu denecek kadar da çok olsa onları giderir çünkü onları giderecek olan halis tevhid çok kuvvetlidir güneşin karı erittiği gibi o günahları eritir ve müminin zimmetini bunlardan artır. Allah'ım bizi onlardan kıl. Fakat günahlar ve isyanlar denildiği zaman zina ve livata gibi günahlar üzerinde ayrıca durmak gereği vardır. Çünkü bunların necaseti diğer günahların necasetinden daha galizdir. Kalbi ifsad etmekte ki menfi tesirleri çok korkunçtur o nispetle de tevhidi zayıflatır bu sebeptendir ki kardeşlerim bu iki gruba müptela olanların çoğu tevhidlerini zayi edip şirke düşmüşlerdir evet bu iki büyük günahın böylesine tahribatı vardır kardeşlerim tevhid ne kadar halis olur Mümin tevhidinde ne kadar ihlaslı ve kuvvetli bulunursa, bu günahlardan ve şirkten o nispette uzaklaşmış olur. Demin Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk değil mi? Böylece biz kötülüğü ve fuhşu ondan çevirmek istedik. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş gerçek ve seçkin kullarımızdandı diyor Yusuf 24'te. Allah'ım bize Yusuf'un ahlakını ver. Kardeşlerim, haram olduğu halde bazı suri ve mecazi şeylere aşık olma, bir nevi o şeylere tapınmaktır. Hatta tapınmaların en şiddetli olanıdır. Artık aşık, aşık olduğu şeyin kulu kölesi olmuştur tamamen onun esaretine girmiş ona teslim olmuştur ona olan sevgisi Allah Azze ve Celle'nin sevgisini galebe çalmıştır hatta çoğu zaman Allah sevgisini kalbinden silip atmıştır adeta ona bağlanıp kalmıştır artık onun ilahi ve mağbutu olmuş hep onu sayıklamakta onun sevgisi ve hayaliyle yaşamakta sadece ona yakınlığı düşünmektedir Allah aklına bile gelmez sevip boyun eğmekte kulu kölesi olmakta dinleyip itaat etmekte artık Allah'ı geri plana atmıştır evet İşte bu yüzdendir ki kardeşlerim aşk ile şirk birbirinin lazımı olmuştur Yüce Allah'ın Lut kavminin aşıklarını Mısır Azizinin kadınını bizlere bildirmekte ve incelikte bunu gösterir. Çünkü onlar müşriktiler. Şirklerinin kuvveti nispetinde Suri şeylere aşıkları da kuvvetli olmuş. Tabii halis tevhid ehli olan kulların da bundan uzaklaşmaları tevhidlerinin kuvveti nispetinde olmaktadır. Bizim burada anlattığımız suri şeylere aşk derecesinde tutulup kapılma, zina ve livata gibi günahları irtikap edenlerde şiddetli bir şekilde bulunmaktadır. Aksalde kendilerini aklen ve dinen bütün şirkinliğe aşikar olan böyle şeylere kaptırmazlardı. İşte Suri ve mecazi şeylere aşık olmanın akıbeti böyle tecelli etmektedir. Aşık olunan suri ve maddi bir şey ne olursa olsun ona aşık olanın ilahi ve mabutu olmuştur. Yani her aşığın maşuku onun bir nevi put olmuştur artık. İnsanın kalbini ve maneviyatını ifsad etmekte zina ve livaata kadar tahripkar olan başka bir günah yok kardeşlerim İşte bu yüzdendir ki bu iki günaha fuhuş denilmiştir kötülük ve çirkinlikte çok aşırı olmaları bu şekilde vasıflanmalarına sebep olmuş Allah bizi de ehlimizi de kıyamete kadar bu pislikten korusun kalp ise ne nispetle fesada uğrarsa o nispetle Allah'tan uzaklaşır kardeşlerim bir kalp çirkinlikte en ileri bulunan bu günahlarla kirlenince elbette ki temizlik ve kudsiyet kaynağı olan yüce Allah'tan son derece uzaklaşmış olur ve manen ölür bu kötülük ve çirkinlikle ne kadar ileri giderse o derece Allah'tan uzaklaşmış olur. İşte bunu dile getirme bakımından Hz. İsa hikmetli sözlerden birinde şöyle demiştir. İlmin çilesini çekmeksizin işsiz güçsüz oturanlar hikmet ehlinden olamayacağı gibi zina günahını irtikap edenler de asla meleküt alemine yükselemezler. Evet. Bunu Ahmet'in kitabı zühde bulabilirsiniz. Kardeşlerim, zina günahının hali böyle olunca, elbette şirke yakın bir durum meydana gelir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, zina eden erkek, zina eden, veya puta tapan kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadın da zina eden veya puta tapan erkekten başkasıyla evlenemez. Bu müminlere haram kılınmıştır. İşte ayette böyle buyrunmuş. Bu ayet görüldüğü gibi bir haberi ve bir haram kılmayı çermekte. Evet. aslında bu ayette müşkil karışık bir durum da yok elhamdülillah evet Allah'ın kelamı zina eden ancak zina eden biriyle zina etmiş olur demenin ne gibi bir anlamı ve haber değeri olabilir ki bazıları şöyle demiş ayette lafız umumi ise de mana özeldir bu özel ve muayyen kişi ise ana kadındaki kadın ile onun dostu olan bilinen bir adamdır. Adam Müslüman oldu ve dostu evlenmek için Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istedi. Bunun üzerine de ilgili ayet nazil oldu. Evet. Bu ayetin nazil olma sebebi hususi ise de Kur'an'da böyle muayyen bir olay üzerine hasır edilemez. Yani ayetin hükmü umumidir. Bazıları bu ayet içinizden bekar olanları evlendirin ayetiyle nesedilmiştir Demiş. Fakat bu iddia da fasittir. Çünkü iki ayet arasında herhangi bir çelişme yok ki biri diğerinin hükmünü kaldırmış olsun. Evet. Kardeşlerim açıkça bilinmesi gereken bir husus da dinimizin şeriatı kamile olduğu yani kemale erdi. böyle kamil bir dine layık olan da aklı selim ve fıtratı selimin çirkin gördüğü bir şeyi kabul etmemektir bizim dinimize ve güzelliği Allah'ın insanlara olan en büyük nimetlerinden biridir zina fiili ise buna aykırıdır evet ve neslin sıhhatini temizlik ve güzelliğini fesada vermektedir neslin bozulmasına ve karışmasına sebep olan zina işte bunun için çok çirkin bulunmuş ve ona fuhuş adı verilmiştir. Ve fuhuş yapan bir kadının nikahlanması nice mesahin ve maslahatlarla dolu bulunan yüce dinimiz tarafından haram kılınmış ancak zina gerçekten tevbekar olup ve bu kötü işten tamamen uzaklaşır ise bu takdirde onunla nikahlanmak sahih kılınmış. Keza yüce Allah'ın hükmünün ve insanlara verdiği temiz fıtrat ve aklın güzelliği de evlenmenin aynı zamanda meveddet ve merhamete vesile kılınmasıdır. Aleykümselam aleyküm. Kardeşlerim, meveddet ise söz gelimi bir aşk duygusu değildir. Sevginin hali, öz ve katıksız olanıdır namus ve iffetini son derece korumuş tertemiz bir mümin nasıl olur da böyle olmayan birine meveddet edebilir zaten evli olan karı kocadan her birine diğerinin eşi denilmesi bile onun bir benzeri olması anlamını vermektedir Aleykümselam selam ve rahmetullah amin cümlemize evet karı koca demek hayatlarını birleştirmek suretiyle bir araya gelen, birbirinin eşi ve benzeri olan iki insan demektir. Aralarında münaferet değil, muhabbet olması gerekir. Muhabbetten öte meveddet ve merhamet de olmalıdır. Temiz olanla olmayanın arasındaki maddi bir bağ ve aşk bulunsa bile meveddet bulunamaz. Halbuki yüce dinimizin şeriatı kamili olması karı koca arasındaki mevettet ve merhametin bulunmasını da iktiza etmiştir. Şimdi bu noktada kardeşlerim zina eden ile etmeyenin nikahlanıp nikahlanmayacağı hususunda bazı görüşler gelmiş fakat bunlar arasında ilgili ayetin zahirini aynen kabul ederek ve bir müşküle düşmek sizin namus ve iffetini korumuş olan birisi zina eden birisiyle evlenemez diyen insan ne kadar güzel bir görüş. Ne kadar güzel bir neticeye varmıştır. Böyle bir görüşün fıtri güzellikler ve insanı maslahatlar dini olan şeriatı kamilemizdeki yeri nerede? Evet. Bilindiği gibi Yüce Allah zina eden erkeklere de kadınlara da habis demiştir kardeşlerim. Cinsi yakınlıkta ise hem meşruiyet hem taharet emredilmiş. Kişi nikahlısıyla cinsi yakınlık kurduğu zaman her iki tarafa taharet, gusül abdesti farz olmuştur. Çünkü onlar bu cinsi muamele ile cünüp olmuşlar meşru ve mübah olan cinsi muamele sebebiyle onların cünüp olması ne demektir? Çünkü bu iş sebebiyle kendileriyle bazı manevi ve ilahi şeyler arasında uzaklık meydana gelmiştir. Karı kocadan her birine cünüp denilmesi işte böyle bir uzaklık sebebiylendir. Artık onlar boy abdesti alıncaya kadar namazdan tavaf etmekten birçok şeyden uzak kalacaklardır. Bu nikahlı karı koca için böyle olursa zina edenler için nasıl olacağını tasavvur edin. Bunun için zina ve livata kadar kulu Allah'tan uzaklaştıran hiçbir günah yoktur kardeşlerim. Çünkü bu günahlar sebebiyle kalp Allah'tan ahiretten imandan hayli uzaklaşmış olur belki de imanını tamamen kaybeder Allah bizi de kıyamete kadar gelen neslimizi de bu pislikten beri buyursun eğer kendisini manen temizleyecek derecede ciddi bir tevbeye nail olur ve kendisini bu çirkinliklerden uzaklaştırırsa durumunu kurtarır nitekim Lutuliye yani erkeğin erkekle cinsi münasebet kurmasına müptela olan Lut kavmiyle ilgili bir ayette gelen Lut kavminin cevabı onları kentinizden kentinizden çıkarın. Çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demelerinden başka olmadı bakın. İşte onların müminler için böyle söylemesi tıpkı Ashab-ı Uhdud hakkında ayetin bildirdiği söz gibidir onlar hakkında müminler sırf aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için bu müminlerden öylece intikam almışlardı ayeti cellesi dahi durumu ne güzel anlatıyor de ki ey ehli kitap sadece Allah'a bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmıştınız diyor Mayde 168'de. Evet kardeşlerim işte müşrik olan da tevhidini halis kılan müminden hoşlanmamakta, da bidata dalan da sünnete sımsıkı sarılanı kınayıp gitmek bazı adamların sözlerine aldırış etmediği ithamı ile sünnet ehliyle alay etmektedir. Sünnet ehli ise şirk ve bidat ehlinin kınamalarını aldırmadan Allah'ın ve Resulün kınamasına uğramamak için yolunda sabır ve metanet göstermektedir. Hak yolunda gösterdikleri sabır onlara mübarek olsun. Allah bizi Kur'an'da ve sünnette daim kalsın. İmanımızı artırsın. Tevhidimizi güzelleştirsin. Amin. Ya